Kèyfa tekfûrûn bîllâhî? Vâkûntûm âmâtan, fâ ahiyâkûm, thumma yûmitûkum, thumma yûhiyîkum, thumma ilayhi türjâon. Yani ne suretle Allah'ı inkar ediyorsunuz? Halbuki sizin hayatınız yoktu, o size hayatı verdi. Sonra sizi öldürecektir, sonra yine hayat verecektir, sonra ona rücu edip gideceksiniz. Ayetlerin nazmına ait üç vecih bu ayette de caridir. Bu ayetin makabli ile irtibatı. Evet Kur'an-ı Kerim vakta ki insanları ibadete ve Allah'a iman etmeye davet etti ve imanın itikad edilecek esasları ile yapılacak hükümlerini icmalen delillerine işareten zikretti. Evvelce mücmelen işaret edilen delilleri tazammun eden nimetlerin tadadiyle bu ayette de zikretmeye avdet etti. Evet bu ayetle en büyük nimet olan hayata işaret edilmiştir. İkinci ayetle Beka nimetine işaret edilmiştir. Evet, semavat ve arzın tanzimatı hayatın kemal ve saadetini temin eder. Üçüncü ayetle, Beş’erin kainat üzerine takdil ve tekrimine işarettir. Dördüncü ayetle Beşere talimi ilim nimetine işaret yapılmıştır. Bu nimetlerin suretine, yani nimet oldukları cihete bakılırsa inayeti ilahiyeye delil oldukları gibi ibadete de delildirler. Çünkü nimetleri verene şükür vaciptir. Küfrana nimet aklen de haramdır. Eğer o nimetlerin hakikatlarına bakılırsa mebde ve mead'ı ispat eden delillerdir. Ve keza bu ayet geçen kafir ve münafıkların bahsine de nazırdır. Onun için taaccübî ifade etmekle inkârı tazammun eden, keyfe ile yapılan istifham, onların tehditlerine işarettir. Şimdi bu cümlelerin aralarındaki irtibat ve münasebetlerden bahsedeceğiz. Evet, Kur'an-ı Kerim, evvelce gâibâne yaptığı hikayeden sonra, burada hitaba başladı. Bu da belâgaçça malum bir nükte içindir. Şöyle ki, insan, bir adamın fenalığından, ayıplarından bahsederken, Hiddeti gazabı o kadar galebe eder ki hayalen hayali bir ihzar ile hitab suretiyle kendisine tevcihi kelam etmeye başlar. Veya iyiliklerinden bahsederken şevki ve aşkı galeyana gelir, hemen hayalenin karşısına getirir, kendisine hitap ile konuşmaya başlar. Bu iltifat ile tesmiye edilen bir kaidedir. Bu kaidenin lisana Arap'ta büyük bir mevkii vardır. İşte Kur'an-ı Kerim bu kaideyi takiben keyfe ne diyerek sıgây-ı ile onlara tevcihi kelam etmiştir. Sonra vakta ki bu makamda takip edilen maksat iman, ibadet etmek ve küfranı nimet etmemek, küfrü reddetmek gibi geçen usul ve esasları ispat için lazım olan delilleri zikretmektir ve delillerin en vazıhı ahvali beşer silsilesinden istifade edilen delillerdir. Ve nimetlerin en büyüğü o silsilenin ukta ve düğümlerindedir. Kur'an-ı Kerim vakûntum emvaten fa ahiyakum, tüm meyumi tutum, tüm ileyhi turjâun olan ayeti kerime ile beş düğümlü müretteb o silsile-i acibeye işaret etmiştir. Biz de o beş düğümü beş meselede hal ve beyan edeceğiz. Birinci mesele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 Yevmi bir intizam ile bir kast ve hikmet altında alemi mevalide intikal eder. Alemi mevalitte de, de sükût içindeyken birdenbire acıyip garip bir tarz ile nutfeye inklalab eder. Sonra müteselsil inklaplar ile alaka olur. Sonra mutga olur, sonra et kemik olur. Bu inklapların her birisi evvelkisinden nispeten daha mükemmel ise de layıkına göre mevattır yani hayatsızdır. Sual: Mevt hayatın zevalidir. Halbuki o zerrelerde hayat yoktur ki zevali mevt olsun. Cevap: Mevtin o zerrelere ıtlak edilmesi mecazdır. Sebebi ise üçüncü dördüncü düğümleri zihne kabul ettirmek üzere zihin için bir hazırlamadır. İkinci mesele: Teâhiyakum düğümünü açıyor. Evet hayat, Kudret Ezeliyenin en büyük ve en ince ve en aci bir mucizesidir. Ve bütün nimetlerden üstündür ve mebde ve meadin bürhanlarından en zahir bürhandır. Evet, hayat nevilerinin en ednası nebat hayatıdır. Hayat nebatiyenin başlangıcı çekirdekte veya habbede hayat düğümünün uyanıp açılmasıdır. Bunun keyfiyeti o kadar zahir, o kadar umumi, o kadar meluf iken zamanı Adem'den şimdiye kadar hikmet-i beşerden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 Kainatın her tarafına gider, havasıyla tasarruf eder, bütün eşya ile kes bir muarefe eder. Bilhassa hayat insaniye tabakasına çıkan hayat, aklın nuru ile alemleri gezmiş olur. Alemi cismâîde tasarruf ettiği gibi, alemi ruhani de gezer, alemi misale seyahat eder, kendisi o alemleri ziyarete gittiği gibi, o alemlerde onun ruhunun aynesinde temesül etmekle iadeyi ziyaret etmiş gibi olurlar. Hatta insan, âlem, Allah'ın fazlıyla benim için halk olunmuştur diyebilir. Hayat-ı insaniye, her birisi çok tabakalara şamil olarak hayat-ı maddiye, hayat-ı ruhaniye, hayat-ı maneviye, hayat-ı cismaniye gibi nev'ilere ayrılır, imbisat eder. Demek ziya, renk ve cisimlerin görünmesine sebep olduğu gibi, hayat da mevcudatın kaşifi ve sebebi zuhurudur. Evet hayat. Bir zerreyi bir küre gibi yapar, ashabı hayatın her birisi alem benimdir diyebilir. Aralarında müzaheme ve münakaşa da olmaz. Müzaheme ve münakaşa yalnız nev-i beşerde olur. İşte hayatın ne büyük bir nimet olduğu anlaşıldı. Ve keza camit dağınık bazı zerrelerin birdenbire bir vaziyetten çıkıp makul bir sebep olmadığı halde diye bir vaziyete girmesi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 Halbuki, umuru hasiseye kudretin zahiren mübaşereti görünmemek için esbabu zahire vazedilmiştir. Demek hayatta hisset yoktur. İşte bundan anlaşıldı ki hayat saniyen vücuduna en zahir bir delildir. Ve keza en basit bir cismin geçirmiş olduğu inkılabat ve tahavvulat'a dikkatle bakılırsa görülür ki alemi zerrattaki zerreler alemi anasıra intikal edince başka suretlere girerler. Alemi mevalitte başka suretlere dönerler, nutfede başka vaziyet alırlar, sonra alaka olur, sonra mutga olur, sonra bir insan suretini giyer, ortaya çıkarlar. Bu kadar inkılabatı acibe esnasında zerreler öyle muntazam harekat ve muayyen düsturlar üzerine cereyan ederler ki sanki bir zerre, mesela alemi zerratta iken vazifelendirilmiş ve Abdülmecid'in gözünde yer alıp vazife görmek üzere yola çıkarılmıştır. Bu hali, bu vaziyeti, bu intizamı gören bir zihin bilâ tereddüt hükmeder ki o zerreler bir kas ile ve bir hikmet altında gönderilir. İşte zerratın hayata mazhariyeti için geçirdiği bu kadar acip ve garip tavırlar insana ikinci bir hayatın bu hayattan daha kolay ve daha sehil olduğuna da bir kanaat getirir. İşte hayatın mebde ve meade delil olduğu bu hakikatlardan anlaşıldı. Feahyâkum cümlesi, sünne yümîtukum cümlesine bir delil gibidir. Hepsi de birlikte keyfeden istifade edilen inkara delildir. Üçüncü mesele. Sünne yümîtukum muktesini açar. Evet, mevtin de hayat gibi mahluk olduğuna, mevtin idam ve ademi mahzı olmadığına delalet eder. Mevt ancak ruhun ceset kafesinden çıkmasıyla tebdil-i mekan etmesinden ibarettir. Ve keza nev-i beşerde mevcut emarat ve işarat-ı kesireden kat'iyetle anlaşılır ki insan öldükten sonra bir şeyi bâki kalır. O şeyi de ancak ruhtur. Demek ruhun bekası hasse-i zatiyedir. Bu hasse-i zatiyenin bir fertte mevcut olması nev'in tamamında mevcut olmasını istilzam etmekle Mu'cibe-i cüz'iyenin, mu'cibe-i külliye hükmünde olduğuna bir misal teşkil ediyor. Binaenaleyh, mevt, hayat gibi bir mu'cize-i kudrettir. Yoksa hayat şartları bulunmadığından, Adem'in dairesine girmiş değildir. Sual: Ölüm nasıl nimet olur ve ne suretle nimetlerin sırasına dahil edilmiştir? Cevap, evvela ölüm, saadet-i ebediyeye mukaddemedir. Bu itibarla nimet sayılabilir. Çünkü nimetin mukaddemesi de nimettir. Nitekim vacibin mukaddemesi vacip, haramın mukaddemesi haramdır. Sâniyen ölüm, muzır hayvanlarla dolu bir hapisten geniş bir sahraya çıkmak gibidir. Bina aleyh ruh ceset kafesinden çıkarsa necat bulur. Salisen, ölüm olmasaydı kürey arz nev'i beşeri istihap edemezdi ve nev'i beşer müthiş perişaniyetlere maruz kalırdı. Rabian ihtiyarlık yüzünden öyle bir dereceye gelenler var ki, tekalifi hayatiyeye kadir olamaz, daima ölümünü isterler. İşte bunun için ölüm nimettir. Dördüncü mesele. Summe yuhyikum uqdesinin beyanındadır. Evet, bu hayat ikinci hayattır ki, ölümden sonra haşirden evvel vukua gelir. Demek hayat-ı uhreviye bu ikinci hayatla başlar. Binaen aleyh bu Yühi hitap yalnız insanlara ait değildir. Bir cümle kainata racıdır. Çünkü bu hayat uhreviye bütün kainatın neticesidir. Eğer bu hayat olmasa kainatta hakikat denilen her şey zıddına inkilab eder. Mesela nimet nikmet olur, akıl bela olur, şefkat yılan olur. Beşinci mesele Sümme ile uktesi hakkındadır. Evet, Cenab-ı Hak alemi i kevnü fesad denilen şu alemde hüsn, kubuh, nefi, zarar gibi zıtları çok hikmetlere binaen karışık bir tarzda yaratmıştır. Hem de izhar-ı izzet için vesait ve esbabı vaz etmiştir. Haşir ve kıyamette kainat tasfiye ameliyatını gördüğü zaman zıtlar birbirinden ayrılır ve esbap ile vesait de ortadan kalkar. Ortadaki perde ve hicap kalktıktan sonra Herkes saniini görür ve hakiki malikini bilir.